Çünkü Hazreti Peygamber bana Müslümanların başına geçip de sakalım başımdan akan kanla boyanmadıkça ölmeyeceğimi haber vermişlerdi. Hazreti Ali şöyle anlatıyor: "Irağa doğru yola çıkmak üzere ayağımı bineğimin zengisine koyduğumda Abdullah bin Selam çıka geldi ve bana 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu. Irağa gittiğimi söyledim. Bunun üzerine Abdullah 'Eğer Irağa gidecek olursan orada kılıcın keskin tarafıyla vurulacaksın.' dedi."